edep meselesi miyim diyoruz. Hazreti Muhammed nakşibendiyle şu, bir hal gelmiş nakşibendlere, şurul çıplak şehrin huzuruna girmiş. Kapıları mı tutulmuş? Terbiye istedik. Muhammed bari nakşibendi, kapımıza tutarsa kal. Ne bende? Ne düşüyor. Sonra kapıdan hoşuma geldi diyor her şey. Aradım ki diyor edep sonra huzur şehre girmeyecek. Girdim kapıdan hoşuma geldim. Hazreti Emir ediliyor kapısına secde ettim. Tabe seherdi. Sabah namazından kılmak üzere şahsı şey düşündüğü güzel siliyor şey değil. Baktı geliyor beni orada tecride gördü. Demiş ki bu eleetlenmiş bunu ne seriye konmaya başlarsın dersin sarı. Bana da bir elekten gördü buluyor. Edep lazım. Başka ona edep yani.